Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in hayatını dile getirirken, çevresindeki şerefli arkadaşlarını yer yer anlatmamız gerekiyor. Böylece bütünün parçalarını bir araya getirmiş oluyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha iyi tanımanın, Anlamanın imkanına kavuşuyoruz. Ensardan iki yiğit insandı. Müşriklerden bir kabilenin tuzağına düşmüşlerdi. Bedir Savaşı'nda müşrik öncülerden bazılarını öldürmüşlerdi. Müşrikler intikam ateşiyle yanıyorlardı. Şimdi onlar tutuklanmış, esir edilmiş olarak Mekke'ye getiriliyorlardı. Bu durum Mekkeler için can suyu gibi oluyordu. İşlerindeki intikam ateşine biraz su serpilmiş olacaktı. Ensardan bu iki güzel mü'min Hubeyb bin Adî ve Zeyd bin Desîneydi. Bu iki asil mü'min Mekke'ye getirildiler. Esir konumundaydılar. Mekke'nin intikam ateşiyle yananlara satılacaktı. Hubeyb'i Beni Nefel satın alıyordu. Çünkü onun soyundan olan Haris bin Amiri Bedir'de Hübeyb öldürmüştü. Şimdi intikam zamanıydı. Hubeybe Haris'i öldürmenin bedelini ödeteceklerdi. Zeydi ise Saffan bin Ümeyye satın alıyordu. Zeyd, onun babasını öldürmüştü. Saffan'ın da eline büyük bir fırsat geçmiş, Zeyd'e bedel ödetecekti. Saffan kölesine emrediyordu. Kölesini Nistesa emrediyordu. Zeyd'i al, Haramin dışındaki tenime çıkar ve orada öldür diyordu. Bu emir üzerine Zeyd'i temime getirdiler. Direğe bağladılar. Bedir'de yakınları ölenler Zeyd'in çevresine toplandılar. Hepsinin gözlerinde alev dalgalanıyordu. Hepsi intikam diyordu. Müşrikler önce uzaktan ok atmaya, taşlar atmaya başladılar. Böylece işkence başlamış oldu. Zeyd acılar içindeydi. Kalabalığın içerisinde Mekke'nin öncülerinden Ebu Süfyan vardı. Kalabalığı yararak Zeyd'in yanına geldi. Zeyd'e iyice yaklaştı. Zeyd dedi Allah için söyle şu anda Muhammed'in burada olmasını senin yerine onun boynunu vurmamızı senin de kendi evinde çoluk çocuğunla birlikte olmanı ister miydin? Zeyd acılar içindeydi. Direncinin zaafa uğradığı bir zaman dilimindeydi Giderek takatten kesiliyordu, halsizleşiyordu Ama Ebu Sufyan'ın sözü onun can evindeki büyük manaya dokunmuştu Sevgiliye ilişme vardı, sevgiliye sataşma vardı Bir anda Allah'ın sevgilisiyle irtibat kurar gibiydi Direnci yükselmişti, acılarını unutmuştu, hayalini sevgilisi doldurmuştu ve Zeyd, Ebu Sufyan'a ''Vallahi evimde rahat oturabilmek için Muhammed'in şu anda bulunduğu yerde ayağına bir dikan batmasını, batan dikenin ona acı vermesini bile istemem, kabullenmem.'' diyordu. Ebu Sufyan sanki şok geçiriyordu. Ölümün eşiğine gelmiş bir insanın bu denli sevgi dolu olmasını anlayamıyordu. Müminlerdeki peygamber sevgisini kavrayamıyordu. Anlaması da mümkün değildi. Onun ön yargısı vardı. Onun tasavvur dünyasında hakikate açılım yoktu. Peygambere olumsuz yaklaşıyordu. Bilinen bir şeydi. Hakikat kendisine olumsuz yaklaşanlara kendini açmazdı. Onun şerefli arkadaşları onun Medine'ye girişinde Tale al betru diye ''Ay doğdu, güneş doğdu'' üzerimize demekten kendilerini alamamışlardı. Aydan aydınlık bir gül yüzü vardı. İmanın nuruyla aydınlanmış gül yüzü vardı. İmanlı bakışların hayran hayran temaşa ettikleri gül yüzü vardı. Hakikati örtenlerin bu güzelliği görmesi nasıl mümkün olacaktı? Onun güzelliğini, onun değerini, onunla beraber olan şerefli arkadaşları en iyi bilenlerdi. Müşrik Ebi Yusufyan, sen öleceğine o ölseydi deyince onun bütün kalbi ayağa kalkıyordu. Onun ayağına bir dikenin bile batmasına razı olamam. Onun ayağına bir dikenin batmasına benim ölümüm engel olacaksa sevgili uğruna bin can feda olsun diyordu. Peygamber Efendimiz bir deryaydı. Gönül alemi bütün kainattan daha büyük bir deryaydı. Bütün varlıklara rahmet rahmet olandı. Alemlere rahmetti. Ayet-i Kerim'i öyle anlatıyordu. İnsanlar iman etmiyorlar diye kendini helak mı edeceksin buyuruluyordu. Müminlere ilişkin nasıl da derin bir hassasiyet içreydi. Müminlere bir sıkıntının dokunması onun çok zoruna giderdi. Önce sevmek vardı, hem de bütün bir iştenlikle sevmek vardı, bütün kalbiyle sevmek vardı. Sevgi deryasına dönüşmüş, gönüller ise çok sevilirdi. Sevenler sevilirdi, sevenler asil olanlardı, sevenler asıl güzel olanlardı. Onlar sevgiyle en güzel olanlardı, sevdikleri için sevilirlerdi, en çok sevdikleri için çok sevilirlerdi. Hazreti Zeyd öyle diyordu Sevgilinin ayağına bir dikenin bile batmasını istemem Ve Hazreti Hz. Zeyd şehit ediliyordu Ebu Sufyan ise şu manayı söyleye söyleye kalabalıktan ağırlıyordu Arkadaşlarının Muhammed'i sevdiği kadar hiçbir insanın bir başkasını sevdiğini görmedim diyordu Hz. Hubeyb ise Bedir'de öldürdüğü Haris'in oğlu Ukbe'ye teslim ediliyordu Ukbe, Hubeyb'i evine hapsediyordu. Öldürüleceği güne kadar hapsedilecekti. Artık Hubeyb, Ukbe'nin evinin bir odasında zincirlere vurulmuş olarak bekliyordu. Hubeyb'in yemeğini Ukbe'nin kız kardeşi Zeynep veriyordu. Müşriklerden Hüceyr'in azatlı cariyesi Maviye ise, Hubeyb'in davranışlarında bir başkalık hissediyordu. Hayretle, Kıptayla zaman zaman zincirlere bağlı olan Hubeyb'i seyrediyordu. Maviye şöyle bir olay anlatıyordu. Bir gün Hubeyb'in kaldığı odaya baktım. Hubeyb ne yapıyor diye. Elinde çok iri taneli bir üzüm salkımı vardı. Hiç böyle bir üzüm görmemiştim. Mevsim üzüm mevsimi de değildi. O günlerde hiçbir yerde böyle bir üzümün olması da mümkün değildi. Ayrıca Hubeyb zincirliydi Ve hiç kimse yanına giremiyordu Diyordu Aynı durumu Ukbe'nin kız kardeşi Zeynep'in gördüğü Ve anlattığı da biliniyordu Zeynep'in anlattığı bir başka Olay vardı Hubeyb'in öldürüleceği gün yaklaşıyordu Hubeyb temizlenmek için Ustura istedi Zeynep dalgınlıkla usturayı Küçük çocuğuna veriyordu Çocuk da getirip Hubeyb'e veriyordu Zeynep Çocuğun usturayı Hubeyb'e verdiğini görünce dehşete kapılıyordu. Usturayla çocuğunu öldüreceğinden endişelere kapılmıştı. Hubeyb, onu öldüreceğimi mi sanıyorsun? Böyle bir şey asla olamaz diyordu. Daha sonra Zeynep, hayatında böyle bir esir görmediğini söyleyecekti. Zeyd gibi Hubeyb de temime getirildi. Asmak için direğe bağlanmıştı. Hubeyb, iki rekatlamaz kılmak için Onlardan izin istedi. Onlar da izin verdiler. Kubeyb radıyallahu anh son namazını kılıyordu. Biraz sonra sonsuz aleme geçecekti. Kubeyb, oldum olası namaza doymamıştı. Namaz onun için doyumsuz bir lezzetti. Bitimsiz bir huzurdu. Fatih okumaya başlarken bu dünyadan bütün ilişkisini keserdi. Hamd, ''Âlemlerin Rabbi Allah'adır'' ayetini okurken, Rabbinin azametini, büyüklüğünü bütün varlığında hissederdi. Kendinin acziyetini derinden hissederdi. Sonra günahlarını düşündü. Derin bir mahcubiyetin içine girdi. Rabbinin huzurunda ezildikçe ezildi. Nasıl böylesi olumsuz hallere düşebilmişti? Nasıl böyle günahlara yönebilmişti? Ama... Rabbi Rahim'i bütün günahları bağışlayandı. İçli içli affını diliyor, bağışlanmayı diliyordu. Ayetler bazen içini nasıl da yakıyordu? O zaman hüzün iklimine giriyordu. Ayetler müjde yüklü ise kalbine şelale gibi akıyordu. Kalbinde tarifsiz bir huzur ve lezzet duyuyordu. Sevinçten gözyaşları tane tane dökülüyordu. Az sonra... Ezer ve Ebe Sultan'la vasıl olacaktı Ondan hep bağışlanma ediliyordu Namazı bırakmak istemiyordu Namaz ikliminden ayrılmak istemiyordu Müşriklere kendini şehit etmek isteyen müşriklere öyle diyordu Vallahi ölüm korkusuyla namazı uzattığımı zannetmeyecek olsaydınız Daha uzun namaz kılardım diyordu Hubeybi idem sahbasına çıkarıyorlardı Yukarıya kaldırdılar. Hubeyb kalabalığa bir göz gezdirdi. Tanıdık hiçbir sima göremedi. İş dünyasında peygamber özlemi dalgalandı. Son kez olsun bir görebilseydim diye derin bir özlem hasret çekti. Sonra da Rabbi Rahimine Allah'ım düşman yüzünden başka yüz göremiyorum. Rabbim Resulüne selam gönderecek kimse bulamıyorum. Selamımı sen ulaştır diye niyaz ediyordu Hubeyv'in üzerine darbeler gelmeye başladı Yağmur gibi taşlar üzerine geliyordu Bedeni acılar içindeydi Nefes almada zorlanıyordu Dudaklarından şu bu sıralarda dökülüyordu Müslüman olduk Müslüman olarak öldükten sonra Baş koyunca bütünüyle Allah yoluna Aldırmıyorum hangi günde hangi yana Nasıl düşerse şey düşsün beden toprağa Ve Hubeyb radıyallahu an şehit düşüyordu Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam arkadaşlarla beraberdi Buyurdu ki Allah'ın selamı senin de üzerine olsun ey Hubeyb diyerek Hubeyb'in selamını alıyor mukaberede bulunuyordu Sahabe-i kiram şaşırıyor soruyorlardı Peygamber Efendimiz'in gül yüzleri Hazan Mevsimine dönüvermişti. Hubeyb dedi ve durdu Allah'ın Resulü. Derin bir sessizlik hakim oldu. Allah'ın Resulü'nün gül yüzünde hüzün dalga dalga yayılıyordu. Sonra kureşliler Hubeyb'ü öldürdü buyurdu. Mü'min gönüllerde elem rüzgarı esmeye başladı. Gözler yağmur misali yağıyordu. Hüzün onları kuşatıyor ve Kimsenin konuşmaya mecali kalmıyordu Sonra onun için dua ediyorlardı Rahmanı Rahime niyaz ediyorlardı Şehitliğini kabul eylemesini diliyorlardı Mekke müşrikleri Hz. Hubeyb'in ruhsuz bedenini direkten indirmiyorlardı Alemlere ibret olsun diye bir düşünce içindeydiler Peygamber Efendimiz Mekke'ye Amur bin Ümeyye'yi gönderiyordu Şehidin bedenini direkten indirmesi ve defnetmesi için Amur Mekke'ye gelmişti. Ama Kubeybin cansız bedenini nöbetleşe bekliyorlardı. Gecenin karanlığından istifade eden Amur Kubeybin bedenini direkten indirmek için ipleri kesiyor, beden toprağa düşüyordu. Amur öyle diyordu. Kubeybin bedeni yere düşmüştü. Bir başka taraftan bir ses duydum. O tarafa baktım. Kimseyi göremedim. Sonra hubeve döndüm. Hubeve de yoktu. Sanki toprak yarılmış, içine girmişti diyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.